Kardeşler, zor gidebiliyor. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiretler. Nefislerimizin serinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse, onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa, ona kimse hidayet edemez.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 Konumuz kardeşlik. Kardeşlik deyince ben şöyle panoya bazı şeyler yaptım. Mesela Handan kardeşlik var mı? Var. var. var. var. Ben. Var. Ben. Var. Onun dışında bir de e, Türklerin kanında vardır böyle törelerinde. Şöyle ellerinden bir yeri keserler. Şöyle ellerini bağlarlar. Kanlar birbirine karıştı. Ne derler? Biz artık kan kardeşiz diye birbirlerine yemin eder. Ant içerler. Bir de böyle bir kandan kardeşlik vardır. Ha, İslam'da olsun olmasın ama toplumda ödü vardır. Bir de muahhat dediğimiz özel bir kardeşlik var ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicret ettiğinde 45 tane sahabenin ensardan, 45 de muhacirden 90 sahabenin arasında kendide dahil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 onun kardeşleri ise benim kardeşim. Ama kardeşler birbirinin kardeşi nedir? Değil. Onlar birbirinden evlenir ama o bizden birini alamaz. Ben de onlardan birini ne yapamam? Alamam. Yani aileye bir sert gelmiş olur. Yine dinden bir kardeşlik deyince işte bu kardeşliğin nedir? En üstünüdür. Ve hangi renkte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 bir sevgi ve dostluk bağı kurmuş olurlar, olmasınlar. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendilerinden bir ruh ile desteklemiştir. Yine Kövbe 23'te Ey iman edenler! Eğer imana karşı küfrü tercih ediyorlarsa babalarınızı, kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Sizden kim onları ver edinirse işte onlar zulme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 İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Bakın belki o zaman cahiliye dönemindeki iki kabile üzerine inen bir ayet kelime. El ve Hazbe dediğimiz bunlar sürekli birbirine düşman olan kabilelerdi. Ve Allah azze ve celle'nin ayetinde bildirdiği gibi siz diyor bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Yani düşünün şimdi iki mümin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 Yani hiç kimse ayrı olarak ben şurada şunu yaparım, ben burada bunu yaparım cennete giderim, Nasıl gidersin. Gidemezsin. <gülüyor> Gidemezsin. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlik dediğinde bu kardeşliğin tek başına olmayacağını cemaat içinde ve birlik beraberlik içinde olacağını söylüyorum. Çünkü geçmişe de baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanları bir arada tutabilmek için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 Bunlar hep kardeşliğin, bir araya gelmenin getirdiği güzelliklerdir. Yani hadis-i şerifte e, İmam Nesai naklediyor. Üç kişi diyor yola çıktığında aralarından birini ne yapsın? İmam söylesin. Niye? Aralarında bir şey olduğunda istişare ederler. Namaz rakbi geldiğinde onlara ne yapar? Namazını çıldırır. Yani en asgaride üç tane müslüman yan yana geldiğinde ne yapmasına gerektiğini ne yapacak?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 Örtemiyor muyum bu kapıyı? Evet. Evet. Demek ki mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıymış. İyiliği emreder, kötülükten meyredermiş. Ve burada dikkat ederseniz bunun korunması için namazı dost doğru ve zekatı verme. Şimdi ayeti kerimede Allah Azze ve Celle neden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 e, Misa Suresinde Allah Azze ve Celle üşenerek kalkarlar. Allah'ı çok harcık ederler. Tilki gibi sağa sola bakarlar. Namazı son vaktinde kılar. Kime diyor bunu? Müslümana mı diyor? Hı. Mü'mine mi diyor? Hı. Yani muhakkak demek ki burada bazı işaretler var. E, şimdi kişi arkadaşının dini üzerinedir. Herkes arkadaşına dikkat etsin diyor. Bir insanın arkadaşı neyse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 e, münkere mani olma, iyiliği emretme atmıyor, ne yapmıyor? Kalmıyor. Halbuki kardeşlik dediğimizde ki ben Allah için hepimizi seviyorum. Bu dersleri de ben sevdiğim için sizlere yapıyorum. Rabbim hepinize cenneti nasip etsin. Hiç kimse bu neslime ağır geliyor, bana kötü söz şey söylüyor manasında çekmesin. Ben kendi nesimde eğer cenneti istiyorsan senin için bir istemek zorundasın.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 amcasını atmıştır, kendisi yanına almıştır, evlatlık olarak yetiştirmiştir ee, Ali de çok fakirdi bir çareydi Hanca ile ikisi de çocukları bölüşmüşler Ali'yi de Allah Resulü Aleyhisselatü Resulü Aleyhisselatü kendi evinde yetiştirmiş, büyütmüş ve kendine de ne yapmıştı orada kardeş kılmıştı. Evet Allah hepimize hayır versin Enşar Muhacir'in Macir'in kardeşliğini bizlere de nasip etsin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 Bugün eve ekmek götürmediğinizi düşünün. Bir gün, iki gün hanımlarınız ne yapar bilmiyor. Bilmiyorum Bak derim hanımlar. <gülüyor> Yapmaz inşallah da. Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Yam yam mı onlar ya? <gülüyor> Kadın. Evet. Yemezler inşallah da. Ama o tutumu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 Yine amel meselelerine bakıyorsun. Ameller gitmiş cedel kalmış. Niye? Allah bir kavme diyor azap edeceğinde onlardan ameli alıp hepsinin cedel ettiğini görürsün diyor. Yani bazı şeyler bizden gitmiş. İsteyelim ki Rabbimiz da bizlere merhamet etsin kardeşlerim. Evet. Demek ki müminler kardeşmiş. Bakın Allah kendisine razı olsun.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 kendi derli toplu durumunu gerekiyorsa dağıtan kimse. Evet. Tekrarlayayım mı annen evet. sözünü? Evet. Tabii. Ne kadar kaldı kafanda? Hiç, hiç. Evet. hiç Allah bir katte bir bedende iki kalp yaratmamış, değil mi? Senin hakiki kardeşin seninle beraber olan sana menfaat versin diye kendi nesline zarar vermeye razı olan ve Zamanın felaketleri kapını çaldığı zaman düşün bir deprem oldu, bir iflas ettin. Yani herhangi bir şey oldu. Senin dağınık durumunu derlemek için kendi derli toplu durumunu dağıtan nişandır. Evet. Bunu sahabe yapmış. Allah onlardan razı olsun. Evet. Ve yapmış ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları öyle motive etmiş ki müminler kardeşlikte ve dostlukta tıpkı diyor akşamı birbirine mükemmel bir şekilde geçmiş bir binanın elemanlarına benzer. Yani bu kureyel diyor ki Allah kendisine razı olsun. Allah resulü veselat ve diyor. Bunu anlatırken diyor, elini diyor bize şöyle parmaklarını sıkarak gösterdi diyor. Yani elemanlar birbirini böyle ne yapar?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 bu kadar ileri. Bu tür yardımlaşma da fertleri, toplumu birbirine ne yapar kardeşlerim? Çok çok bağlar ve şıkkı vaziyete getirir. Bir mümin kendi için arz ettiğini mümin kardeşi içinde ne yapacak? Arz edecek. Şöyle örnek verebilir misiniz? Mesela neyi arz ediyorsunuz da kardeşinin de öyle bir şey olmasını Fatih Mesela Ercan'a <gülüyor> <önce sen> basa, <gülüyor> mesela ben Ercan kardeşim için Allah'ın cemalini görmesini <gülüyor> isterim. Oğuz sen mesela ne istersin İlyem için? <gülüyor> Düşünüyoruz. Demek ki doğru düşünmüş o da. Burhan sen de düşünüyorsun? Ne <gülüyor> Ben, e, sonra, sakin ne sakin için Ne düşünüyorsun? Senden yakın ettiğin en üstün derecede kullardan Sen diyorsun, Ola, evet, ümit için de ne işbirlersin? <gülüyor> <istiyorsun. gülüyor> Aslet Ramazan sen Recep için ne işbirlersin? sen Recep Fatih sen ne istersin yandaki kardeşçinin? E, yani,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 Böyle hareket edilirse ancak temenni ne olur? Gerçekleşir. Çünkü sahabe sapan taşı atan birini gördüğünde ne diyor? Aferin ne güzel yapıyor mu diyor. Bunu yapma. Allah Resulü diyor bunu yasakladı diyor. Ali Vesselam bu gözü kör eder, dişi kırar. Vallahi diyor bir daha diyor, seni görürsen gördüğünde selam vermem diyor.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 Gözüne ilişmedi Hüsnüzan kimse etmez. Eder mi? Bir tane çıkardım, o kadar çıkardım. Hmm. Ama sen önce söyleyeceğim, hataların gelmekte çıkardım. Onu da söyleyelim. Yok yok, onu da demiyorum. Yolda gidiyorsun. Gördün, selam vermeden geçtin. selam geçtim. Yani Hüsnüzan düşünen çok az olur. Demez ki ya bak bu adam belki sigara içiyor. E neyse ağzıma dolandı.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 o zaman cennete gidecek. Amelde kardeşlerimizi ne yapacağız? Yereştireceğiz. Ve kardeşler de kendilerine öyle dikkat edecek ki kendilerine nasihat eden kardeşlerine sahane sen kendi huyluğuna bak. Kendi kusurlarına bak demeyecek. O da tutacak. Kardeşini çekecek bir tarafa. Kardeşim bak sende şunlar şunlar var. Allah'tan kork. Müslümanına yakışmaz diyor. O da ne yapacak? Ona nasihat edecek. O onun huyluğuna basmayacak.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 Düşünüp bunu bozan her türlü hareketten uzak durması gerekmez. Kardeşliği pekiştirelim mi bozalım mı? Hangisini istiyorsunuz? Bozalım. bozalım mı? Ya herkesle bir olmayalım diyor. Yani hobo olsun diye bozalım diyor. Bozalım, cehenneme gittiğini biliyor mu? Evet, evet. Allah Azze ve Celle...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 nehyedirilmiştir, sakındırılmıştır. Ve ey iman edenler <gülüyor> zannın bir kısmından sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. tecessiz etmeyin. Birbirinizin kıymetini yapıp arkamızdan çekiştirmeyin. Sizden biriniz ölü kardeşinin etimi yer mi? <gülüyor> buna katılır kötü bir şey değil mi? Bu ayet kelime Rabbimizin açık bir biçimde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 gen yaptığı bir harekette tam emin olmadan bu kolafta yol yapmak. Zannla zannı mı? Evet, mı? Birisi siip, birisi faiz düşünen adamın sahibinin adı. Eğer birisi şirk istiyorsa sahibine neden miskit deriz? Yani nedir? Nedir lan? Şey hakkında iyi ya da kötü düşünmek. Buna kanaat denir. Kanaat Zor. Sen ne demek? Zannetmek. Kesin öyle zaman Şunun içine o, ben bir şey koydum. koydum. Büyük bir, bir şey çanta düşünün. Şuradan gidiyorum. Tam ilgi saibe olmadı. Onun içinde Hacı. ne var ki Hacı. Hacı. lan? Hacı. şunun içinde Hacı. şu var. Hacı. He? Hacı. Şunun içinde para var diyor. Şunu kafaya vurayım da elinden çanta alayım diyeyim. Yani bilmediği bir şeyde yorum yapma. yorum yapma. Ve bunun iyisi var, kötüsü var. Hangisi denmediği? Yani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 Ve bunu da piçindirmek için ölü bir hayvanın etinden Doğru. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yer misiniz? Onlar diyor ki Allah'ın Resulü bunu kim yer ki piçiniyor mu? İşte de Allah Azze ve Celle kardeşinin etini yemeyle bir tutuyor. Demek ki açık bir şekilde suizandan kardeşlerinin gizli yönlerini araştırmaktan kıybetten dedikodu yapmaktan Kulis yapmaktan Allah Müslümanlara ne yapıyor? sakındırır Vallahi Sülaimi Şeratî ves.âlamda ayeti keliminin aynısını söylüyor. Sadece burada eklediği velâtı hası, yani ne demek tâhsı? De Biraz o zaman içini konuşuyor. Şöyle konuşurken de bakıyor. olur ya. Recette şöyle karşıda ama bizi duymayacak bir ortamda iki bir konuşurken bakıyor.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 ve hatta hiç elinde bir delil olmadan kardeşine buğdu ne yapar? bakmış ki gündeme getirmiş olur. Bunu da Allah Resulü yasak diliyor. Ve yine kardeşlerim topluluğu birbirinden koparan kardeşliği zedeleyen en büyük etkenlerden birisi nedir? Hayatı alay etmedir. Allah Azze ve Celle Hücret Suresinde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 Ne yapacağız hayatım? Benim Adem Aleyhisselam Kürt'tü demeyeceğiz. <gülüyor> ben bilmem. <gülüyor> Dediğim ulamın öbür tarafta diyecek ki Türk'tü, olay başlayacak. Sen de zandan gidiyorsun, o da zandan gidiyor. <gülüyor> Öyle mü mi? <gülüyor> Ölendir Bir dürültümen devam edin. Evet. Haksız söylendiğine hiç bir hikayet et. Birkaç. Orada evet. Gördün mü? Ben mi öğrettim şimdi onu? Evet. Demek ki müminler birbirlerine ne yapmayacak? Alay etmeyecek. Ve birbirlerini küçük düşürecek bir lakaptan, kötü da ne yapmayacak? Çağırmayacak. Bunlar ne ki bizde bol bol olan şeyler mi? Bunlar kardeşliği çekiştiriyor mu? Çekiştiriyor mu? Hangisi? Koparıyor. Belki o an kopmuyor veya kopmadığını hissediyorsunuz ama e, bir şakaya düşünün. Allah Resulü'nün, İshalat Resulü'nün bir gün seferdeyken, sahabenin bir tanesinin topasını saklıyorlar. Uyanıyor, bakıyor yanında topa, topam topam herkes gülüyor. O topam topam diye deniyor.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 Kardeşlik de orada ne yapabiliyor? Zedelenedir. <gülüyor> yine Aleyhisselatü Vesselam o kadar dikkat ediyor ki bu noktaya birine kesici bir alet verdiğinde ne yapın? keskin tarafı, keskin kesecek tarafına ona doğru ne yapmayı yapmayı. Diğer tarafı diyor. Bu şekilde. Ve yine silahla dolaşan insanların kılıcı, kılıcı kınında okuysa sivri olanları ters çevrilmiş şekilde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 Kim nedir? Tarif eden var mı? Kimin nasıl bir şey olduğunu... He? Evet. Ne? Güzel bir tarif. <gülüyor> Tam yakışır bir tarif. Evet. Kim? Nedir Fatih Hocam? Hocam dönümü gayret veriyorsun diyor. Kin iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? <gülüyor> Kinlenen bir insan...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 eee ki Kur'an'a bakın Allah azze ve celle'nin bizlere bildirdiği ifadelerde kıyamete kadar Adem oğluyla mücadele etmek için ne yapıyor? Ömür istiyor yani düşünün kimin ne kadar insana zarar verdiğini. Onun için kim bunun hemen ikiz kardeşi Hâtem mümin'in alametlerinden değil arkadaşlar. Bu tamamen kardeşliği bozar ve kardeşler arasında yani iki kişide kalmaz. Bütün hak ve hukuku insanların arasından kaldırır. Allah bizleri her türlü kötü huydan arındırsın kardeşler. <gülüyor> Bakın Rabbim müminleri överken e, onların her türlü kinden ve hasetten tamamen arındırıldığını bildiriyor. Ve diyor ki onların göğüslerinde kinden ne varsa Tümünü sürüp çektik, attık diyor. Kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıya durmuyor. Demek ki müminlerin tahtlarında birbirine karşı en ufak bir kinli yapmış yokmuş. Kimin hasretleriymiş bunlar? Müslüman. Evet. Çünkü Müslümanların hastetidir. Müslümanların hasretleri bunlar değildir. Evet.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 Onlara diyor ki bir kişiye Müslüman kardeşine hakaret etmesi kötülük olarak yeter. Yani hiçbir şey yapma, Müslümana hakaret etmen ona kötülük olarak yeterdir Mümin kardeşinin ufak tefek kusurlarına ve çiftliklerine bakarak ona kin ve adalet besleyen kişi gerçekten insansız ve zalim bir insandır. Evet. Yine kardeşlerim grupluk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 Ama gruptuz zihniyet olursan, ben merkezli olursam, bunun yanına bir de kötü hasketler, karaktersizlik koyarsan bunlar müminleri birbirine düşüren hususlardan olur. Bugün olması yarın olur. Ve müminlerin birbirine düşmesi veya düşürülmesi ancak bu yollarla mümkündür kardeşlerim. Neden? Çünkü Allah Resulü İstilatı Vesselam sendir tevhid ehli olduktan sonra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 Aslında sen ona ne yapıyorsun? mu olmakla zarar ediyorsun. Evet. Ve bütün bu kardeşliğe zarar veren hususlar, hasletler, inanın hani son günlerde ne diyorlar? Keçi mi? Kaç günde çıkıyor? İnanın bu mikroplar iki haftada falan çıkmaz. Hem de öyle bir yayılarak gider ki bu mikroplar, bu hasletler öyle bir mikroptur ki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 Kıyamete kadar ben haklıyım diye Adem'in davasını gider. Ama hak kardeşlikleri birbirinden ne yapmaz, Ayırmak. Evet. Kardeşlik hukuku. Burada vaktimizi fazla almayın. Bayağı oldu herhalde değil mi? Üç tane örnekleri bırakayım inşallah haftaya devam edeyim. Kardeşlik hukuku bakın bizlere e, ne faydalar sağlıyormuş. İslam'ın kıymet verdiği tevhid kardeşliğinde sizlere üç tane Kur'an'dan örnek vereceğim. Birisi Kabil'in Kabil'in kıssası, ikincisi Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası, üçüncüsü ise Musa Aleyhisselam'la Harun'un kardeşliğindeki kıssası. İnşallah dersten sonra siz de evlence gittiğinizde Yusuf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 alakadar olan, Kur'an'da bu kıssayı okuyan insan ne yapıyor? Bilgi sahibi oluyor. de bakıyor. Fâbillâ Fâbillâ Adem'in iki oğlundan ve Adem'in oğullarından iki tanesi. Bunlar kendi aralarında bir meselede nizalaştılar. Ve Adem Aleyhisselam'ın şeriatındaysa herkes sevdiği ürün neyse onu dağın en zirvesine götürüp bırakırdı. Hangisinin duası kabulse adağı bir ateş gelir onu ne yapar? Yerdi. Geçmiş şeriatta böyleydi kardeşler. Ve nizalaştıkları konuda o ben bunu isterim o bunu ben haklıyım sen haklıyım derken Habil koyun çobanıydı. Habil ise parla Hadil Allah'a verilecek ada zayıf, cılız kötü olamaz dedi.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 Kıyamete kadar diyor adam öldürenlerin bütün günahı Kabil'in üzerine dön. Çünkü bu fiili ilk o üstüne işte gidiyor. Hem de böyle bir bela alıyor. Evet. Bakın Nusuf Aleyhisselam'ın kıssasına bakın. Şimdi kendini nefsinizi ele alın. Kardeşlerinizden bir tanesi sizi alıyor. veya Birkaç tanesi derin bir kuyuya atıyor. Sağ olur musunuz? Evet, Hem Talha'yla Emin seni tıttı salladılar. Akrabalarında geldi kuyudan çıkarttılar seni. Çünkü e, atılan kuyudan kim gelir bir şey çıkarır? O önemli sana. Götürüp köle diye seni saksalar. Yıllarca kölelik yapsan. Sonra o bölgenin en üst adamından sonraki adam olsan. Bunlar da sana gelse. Talha Emin'dir. Ne yaparsın? Ya yani herkes şöyle nefsini bir kontrol etsin basit bir olay değil yürürken öyle oluyorsunuz ve bunu elin oğlu değil kendi kendi kardeşlerimiz yapıyor ve buna rağmen aradan günler geçtikten sonra onlara ne yapıyor yaptıkları fiilden dolayı kınamadığı gibi onlara izlet şeref veriyor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 Yusuf Aleyhisselam bize kardeşliğin ne olduğunu en güzel bir biçimde öğretmiştir. Kuyuya at derim tavaya. Evet, Nusuf Aleyhisselam'a baktığımızda ise konuyu uzatmayayım kardeşler. İnşallah haftaya biraz daha deyiş O da e, Allah Azze ve Celle kendisine peygamberlik ihsan ediyor. Firavun'a git, o azdı ona yumuşak sözüyle ola ki anlar ayetleri indiğinde Musa Aleyhisselam kardeşi Farun'u kendisine rezil vermesini istiyor. Ne için istiyor? Hayır, Kiranından korkuyor mu? Yok. Seni çok çok analım çok çok zikredelim diye yani ayeti kerime kendini orada ne yapıyor? Açıyor. Demek ki bizler hep kardeş edinmek zorundayız. Tek başımıza Allah'ı zikredemeyiz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 Hatta mesela bir arkadaş, biliyorsunuz künyesi cıbırdır. Adını desek bakma, herkes cıbır Bir gün kendinden küçük birisi cıbır dedi ona. Ona baktım, bağırıyor, kızıyor. Niye kızıyorsun dedim. Ya diyor, yaşa diyor bana cıbır diyor diyor. E, herkes sana cıbır diyor, adam da cıbır diyor. Önünde kıpkırmızı olmuş, şimdi bakıyor. Sen...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 artırılmaması gerekir. Allah öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Amin. Allah Azze ve Celle onların kardeşliğini bize de nasip etsin. Amin. Rabbim Tıbhanehu ve teala, kardeşlik dendiğinde kardeşliğin ne olduğunu anlayıp sevgiyi ve hayatına geçirenlerden eylesin. Amin. Rabbim Tıbhanehu ve teala, Bizleri bir araya getirdiği için ne kadar hamdetsek etsek azdır. Bizleri kardeş kılan Allah'a hamd olsun. Rabbim burada toplandığımız gibi bir gün cennette de bir araya gelmeyi hepimize maçak olsun. Haneke Allah'a hümmet ve bihamdike eşhüle Allah'a ilahe illa emfiyatı ve elhamdülillah.